Anlatan Ahmet Bozkuş Cemal Savaş Bayındır Eşref Bural Arısoy Dürdane Emine Aysel Bana bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim Eşref Bey Rica ederim Cemal Bey bu tarihi belgeler, arşivler sizleri bekliyor. Bunları geleceğe siz taşıyacaksınız. Bizim yaptığımız ne ki? Peki, bu nedir? Ha, o mu? Bu teşkilatı da vazifeli zabitlerden birinin, hanımının veya aile fertlerden birinin mektubu olsa gerek. Malum, teşkilatı da hizmet edenlerin adresleri gizli olduğu için mektuplar merkeze gelir, dağıtımını biz yapardık. Sahibini bulamamış olacak. İsterseniz açın, okuyun. Açalım mı? Buyurun efendim, buyurun. Eşref bey görüyor musunuz dört kenara elişi işi işlenmiş Uçlarına D harfi oyalanmış Katlama yerindeki toplu iğneye bakın Rahmetli annem de kullanırdı Başı elmas taklididir bunların Zarafete bakın katlama yerlerine ev çiçeklerinin kurutulmuş yapraklarını koymuş Eşref bey nerede kalmış acaba bu mendilin özlenen sahibi Galiçya'da mı Yemen'de mi yoksa Çanakkale'de mi? ...bunlar anne ve çocukları olsa gerek. Çocuklar aynı olduğuna göre bu yaşlı teyze de... ...onların ya anneanneleri veya babaneleri. Öyle gözüküyor. E buyurun, mektubu okuyun. Nimeti hanımda, muhabbeti ruhumda... ...aziz ve mükerrem zevcim. Bizler Allah'a lütfuyla iyiyiz. Meraklanmayasın. Hüsamettinimiz sınıfını pekiyle geçti. Mürvetimiz okula başlama hazırlığında... Eksik olmasın, dedesi Rasim Bey Efendi yakinen alakadar oluyor. Elbette ki bu lütufkar ilgiler senin yerini doldurmuyor ama olsun. Genciz, birlikte daha çok güzel günler göreceğiz. Hasretimiz dinecek. Savaş çok şeyi değiştirdi. Kıtlık var, pahalılık var. Bahçenin bir bölümünü senin de sevdiğin Bostancı Murtaza Efendi sebze bahçesi haline getirdi. İhtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz. Elden geldiğince imkanı olmayan komşulara da dağıtıyoruz. El tezgahında dokuduğum patiska ve mermer ile ev halkının giysilerini yeniledik. Üzerine adını elimle işlediğim hiç çamaşırlarını önümüzdeki hafta göndereceğim. Eğer bulunduğun yer soğuksa lütfen bildir. Yün çorap, kazak, eldiven, atı örüp göndereyim. Bu emek bana dünyanın huzurunu bağışlar. Sen de onları giyerken Eşinin yanı başında olduğu Duygusuyla teselli bulursun Belki çocukça Bulacaksın ama hoşgör İAŞ teşkilatı Aylardan beri ilk defa iki okka un verdi Bununla Senin ve çocukların çok sevdiği Kurabiyelerden yaptım Şekerimiz yoktu Onun yerine pekmez kullandım Ama tadı yine de güzel olmuştu Çocuklar ev halkı yediler Ama ben Onlardan birkaç tane, kavanoza koyup ayırdım. Sen dönünceye kadar saklayacağım. Sensiz, sensiz boğazımdan geçmedi. Sensiz, hiçbir şeyin tadı olmuyor. Sahi bunları neden yazıyorum? Memleket ölüm kalım savaşı veriyor. Allah, devlete ve millete zeval vermesin. Biliyorum, o eski güzel günler, bolluk, rahatlık geri gelecek. Sen başımıza dönünceye kadar çocuklarımızın, hepimizin saf kalbi senin için çarpacak. Allah'a emanet ol. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy Teknik Yapım Mansur Bağcıoğlu